يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قط قاتله ولا تموتون إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساءا اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سددا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فنزا عظيمة أما بعد فأستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور مختتاتها الأمور وكل محتفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار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 Allah Azze ve Celle'nin Beytullah'ın evini ve onun dinini daha doğrusu Abdülmü Talib kendi dini, kendi üzerinde bulunduğu dinin hürmetine önem vermeksizin, onun saygınlığına önem vermeksizin, Allah Azze ve Celle'nin evine Beytullah'a önem vermeksizin, Ebrehe'nin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 Allah'ın evini yıkmaya gelmesine karşın Abdülmuttalib'in takındığı tavır bugünkü Müslümanların bazı hallerinden bahsediyor. Onların bazı durumlarına benziyor sanki diyor. Çünkü Müslümanlar tabi sözlerimiz de o kimselere samimi, muttaki, muvahhid kimselere değil. Dinlerinden utanır hale geldiler. Bazı kimseler.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 Yine delinden geçinceye kadar bir daha çökülüp alınmaz. Subhanallah. Bakara suresinde gelen bir ayet keride Allah Azze ve Celle, "Ya iyyuhalladīna aminu, enfiku fi sabilillahi, ey iman edenler, Allah yolunda infak edin. Ve la tulquu bi aydiyikum ila tahlukatun. Ve kendi elinizde." Kendinizi tehlikeye atmayın. Ve ahsinu. İnne Allah'a yuhyibbul muhsinin. İyilik edin. da bulunun. Allah ihsan edenleri, iyilikte bulunan kimseleri sever diyor. Ebu Eyüp el-Ensari radiyallahu anh, 90 iken cihada gidiyor. İstanbul'un fethine, subhanallah, 90 yaşındayken.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 kendi elinizi kendinizle tehlikeye atmayın ayet kelimesi indiriyor. Subhanallah, cihadın önemi bu kadar büyük kardeşlerim. Bunu anlatan bilmez, açık söyleyeyim. Yaşayan bilir bunu. Allah Azze ve Celle yaşamayı nasip eder. Bu bir müsibet istemek değil. Kimse böyle anlamaz. Bu faziletli olan ameli talep etmek. Bu musibet değildi. Ama yeri ve zamanında Allah ve Rasulünün razı olduğu ölçüde. Onun için Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalbinde cihat arzusu olmaksızın ölen bir kimse nifak üzeredir diyor. Hatırladığım bir hadiste. Allah Azze ve Celle kendisine kendisine cihat ederek her bir şekilde dini dini uğrunda Cihad ederek kavuşmayı nasip etsin, tamam. salih amir üzere kavuşmayı nasip etsin. Tamam. Evet kardeşlerim, <gülüyor> Müslümanlar dinlerinin azizliğini, dinlerinin yüceliğini, izzetini terk ettiklerinde tıpkı tıpkı Abdülmuttalib'in konumuna düşmüş oluyorlar. Allah korusun. Hani Ebu Hureyre, şey, Ebu Hureyre diyorum, affedersiniz. Ebrehe diyor ya Abdülmuttalib'e, geçen hafta anlatmıştım. Abdülmuttalib'in 200 tane devesini Ebrehe ve ordusu ele geçirdiğinde, Abdülmuttalib elçiyle birlikte Ebrehe geldiğinde, diyor ki Ebrehe'ye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 Beytullah'ı senin ve atalarının, dedelerinin dini olan Beytullah hakkında benim yıkmamam için, benim orayı tahrip etmemen için, tahrip etmemem için konuşmanı beklerdim diyor. Sen bunları terk ettin, develerini istedin diyor. Evet, böyle olmaması gerekiyor Müslüman'ın. O zaten müşrik idi.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 İlimsizce insanları saptıran ve Allah Azze ve Celle üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İnnaallah la yehtil qanil zalimin. Allah zalim topluluğa hidayet etmez. Bunlar zalim olmuş oluyor. Allah üzerine yalan konuşanlar zalim olmuş oluyor. Valla tekuulima tasfe el sinatukumul khabbe. Ha da helal, ha haram.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 dediğimiz harfler de dahil edilmişti. Müteşabih yani ilim, ilmi bilgisi Allah'ın katında olan. Vün ya'lemu te'viluhu illallah. Ve'rrasihuna fil ilmi yekuluna amennâ bihi. İlimde derinleşen kimseler biz ona iman ettik. Kullum min inda rabbina. Hepsi Rabbimizin katından derler. Hepsi katındandır. Hepsi Allah'ın katındandır İşte bu teslimiyetin göstergesi ve zirvesi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 Anlayamamak çok normal bir şey. Anormal olan, bilgisizce, elimsizce konuşmak ve tahrif etmektir. Evet. Yine, hakimin müstedirekte rivayet ettiği bir başka hadis, sahih bir hadis, aynı zamanda Darimi de rivayet etmiş bu hadisi.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 onlar yalnız değiller. Kabirlerdeki kimseler hakkında malumat ancak ayet ve hadislerin bildirdiği şekilde. Ve min veraihim berzahun ilah ilahem Onların arkalarından bir berzak alemi vardı. Ta ki diriliş gününe kadar. Özellikle Allah Resulü ve Vesselam'ın haber verdiği üzere şehitler cennetlerde cennet kuşlarının kursakları arasındadırlar. Allah'ın katında diridirler onlar. Onun gayrisindeki kimseler ise berzah haliminde Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği yerdedirler. Yani demek istediğim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 Fulan, la ilahe illallah, ey falanca, la ilahe illallah de. Sanki onun sözünü işitecekmiş gibi, Allah. İnneke la tusm'u'l mevta. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah Azze ve Celle. İnneke la, la tusm'u'l mevta. İnne Allah'a yusm'u men yaşa. Ancak Allah dilediğini işittirir. Sen ölülere işittiremezsin.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 güzellik, incelik, zariflik iddia edilmesi cahiliye adetlerinden bir adet. Kadınlara benzemektir ikincisi. Üçüncüsü ise gay gayrimüslimlere benzemek. İğne usulüyle az önce hadiste haber verildiği üzere iğne usulüyle alışveriş yapmak ve insanların mallarını batıl yollarla yemek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 Kendisi için haram iş diyor. Başkası için haram iş diyor. Tam bir cahiliyede. Cahiliyede de böyleydi. Onun için diyor ki müellif. Bugünkü cahiliye, muasıl cahiliye ile İslam'ın helak ettiği, hezimete uğrattığı, bitirdiği ve o cahiliyenin güçlüğünü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 ona muvaffakiyet versin, onun gibi nice ilim sahibi kimseleri muhafaza etsin, müminlerin başından eksik etmesin ve sebaat ettirsin. Allahümme salli ve sellem ala nebiyyina Muhammed, subhanika ve vehemdik eşhedü en la ilahe ile en testaferi